Bismillah, Elhamdülillahi ve's-salatu ves ala Rasulillah ve Konumuz koku sürünerek dışarı çıkmak. Hanımlar için yasak olan davranışlardan üçüncüsü. Zeynep es-Sakafiyye radıyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Siz kadınlardan biri yatsın namazına bir rivayette mescide katıldığında o gece koku sürünmesin. Hadis Müslim'de geçmekte. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üzerine buhur isabet etmiş olan herhangi bir kadın bizimle birlikte yatsı namazına katılmasın. Hadis Müslim'de geçmekte. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'dan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kadın güzel koku sürünür de bir topluluğun yanından geçerse ve onun kokusunu duyarlarsa o kadın zaniyedir. Müslüman hanım kardeşim bu hadisler Kadının koku sürünmüş olarak dışarı çıkmasının haram olduğuna delalet etmektedir. Çünkü kadınların erkeklerin önünde güzel kokular saçmaları şehveti tahrik eder ve kişiye önemli bir cezb kazandırır, cezbeder insanları. Geçen hadisin şerhinde Allame Mübarek Furi Rahimehullah şöyle diyor. O kadın zaniyedir sözü şu manaya gelir. Kadının süründüğü güzel koku nedeniyle erkeklerin şehvetini tahrik etmekte. Onların kendisine bakmalarına neden olmaktadır. Kadına bakan kimse gözüyle zina etmiş demektir. Koku sürünmüş olan kadın ise bu göz zinasının sebebidir ve bundan dolayı günahkardır. Derim ki, Aynı şekilde kadına bakmak da hakiki zinanın öncüllerindendir. Müslüman bir kadının yerine getirmesi gereken farz şer'i bir ihtiyaç olmadıkça evinden dışarı çıkmamak, evinden çıktığında hicap ve tesettüre riayet etmek, şehveti tahrik etmeyen geniş elbiseler giymek, koku sürünmemek gibi şer'i edeplere riayet etmektir. Evine döndüğünde yabancı erkeklere duyurmamak şartıyla dilediği gibi kokular sürünebilir. Yabancı erkeklere ziynetini göstermek dördüncü yasak. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İlk cahiliye adetinde olduğu gibi teberrüçte bulunmayın. Yani açılıp saçılmayın. Ahzab suresi ayet 33. Mücahid bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Kadınlar dışarı çıkar ve erkeklerin arasında yürürlerdi. İşte cahiliye teberrücü budur. Katade de şöyle der. Kadınlar yürüyüşlerinde kırıtır ve cilve yaparlardı. Bunun üzerine Allah azze ve celle bunu yasakladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Cehennem halkından iki sınıf vardır ki ben onları henüz görmedim. Bu sınıflardan birisi beraberinde sığır kuyruğuna benzer kırbaçlar bulunan ve bunlarla insanları döven kimselerdir. İkinci sınıf ise giyinik çıplak kadınlardır. İkinci kısmı tekrar okuyorum hanım kardeşlerim. Lütfen dikkatli dinleyin. Giyinik çıplak kadınlardır. Meylederler ve meylettirirler. Bu kadınların başları büyük deve hörküçleri gibidir. Onlar ne cennete girer ne de onun kokusunu duyarlar. Halbuki cennetin kokusu şu kadar mesafeden duyulabilir. Hadis Müslim'de geçmekte. Müslüman hanım kardeşim şu şiddetli tehdide şu elem verici azaba bir bak dünya hayatında yabancı erkekler huzurunda güzelliğini sergileyen kadınlara yöneltilen tehdit ve acı azaba bir bak böyle bir davranış her ne kadar anlık bir neşe ve sevinç anlık bir gönül eğlendirme olsa da kıyamet gününde hasret ve pişmanlıktan başka bir şey değildir. Böyle bir tutum cennetten mahrum kalıp cehenneme atılmanın sebeplerinden birisidir. Müslüman hanım kardeşim, Allah sana merhametiyle muamele buyursun. Bunlardan şiddetli bir şekilde sakınmalısın. İster meşru tesettüre bürünmeksizin olsun, ister ma makyaj yaparak ve koku yahut da parfüm ve benzeri gibi şeyler sürünerek yabancı erkekler arasında bulunmak suretiyle olsun. Kadının ziynetini yabancı erkeklere göstermesi kıyamet gününde şiddetli azabı gerektiren şeylerdendir. Allah azze ve celle bizleri, yavrularımızı, eşlerimizi ve hanım kardeşlerimizi bu fitneye, bu günaha düşmekten muhafaza buyursun. Başka bir yasak. Kocasının yatağa gelmesini istemesini yerine getirmekten kaçınması beşinci yasak. Müslüman hanım kardeşim, bu birçok kadının içine düştüğü önemli ve çok tehlikeli bir konudur. Böyle bir tehlikeye düşmekle kocalarının gazabını hak eden kadınlar meleklerin de lanetini üzerlerine çekmektedirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre o şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Erkek hanımını yatağına çağırdığında kadın gelmez ve bu sebeple kocası hanımına öfkeli olarak geceyi geçirirse, sabah oluncaya dek melekler o kadına lanet ederler. Bu hadis Bukhar ve Müslim'de geçmekte. Müslüman hanım kardeşim, bu hadis bize şunları anlatmaktadır, şunları göstermektedir. Erkeğin hanımı üzerinde bazı hakları vardır. Bu haklardan biri de hanımından cinsel yoldan istifade etmesidir. Kadının bu haktan da aralarında bulunduğu tüm hakları yerine getirmekten geri durması haramdır. Eğer geri durursa, o zaman bu tutumuyla Meleklerin lanetini üzerine çeker. Lanet, Allah'ın rahmetinden kovulması yolunda beddua edilmesidir. Rabbim, mümin kardeşlerimizi korusun. Müslüman hanım kardeşim, Melekler, Allah'ın rahmetinden kovulman için sana beddua ederlerse halin nice olur. Kıyamet gününde cebbarın huzurunda dururken, cezanı çekmek ve muahaze olunmak üzere aralarında böylesine kötü bir amelinin de bulunduğu amellerin arz olunurken ne yapacaksın iyi düşün. Fakat hastalık, hayız veya Ramazan orucunu tutmak gibi geçerli bir mazereti bulunan bir kadın, bu özrü nedeniyle kocasının isteğini yerine getirmekten geri durabilir ki bu caizdir. Ancak böyle bir mazeretin ortadan kalkmasıyla birlikte kocasının isteğini yerine getirmesi mutlaka gerekli bir davranıştır. Başka bir yasak. Evlilik sırlarının ifşası altıncı yasak. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildiriyor. Kıyamet gününde Allah katında sahip olduğu konum bakımından en şerli kimselerden birisi, karısı ile cinsel ilişkide bulunup, karşılıklı olarak birbirlerinden istifade eden ve daha sonra da hanımının sırrını ifşa eden adamdır. Bu hadis müslimde geçmekte. İmam-ı Nebevi Rahimehullah şöyle diyor. Bu hadiste erkeğin hanımı ile olan cinsel hayatını ifşa etmesinin, ve bunun detaylarını ilişki sırasında hanımı ile konuştuklarını, yaptıklarını ve benzeri gibi şeyleri başkalarına anlatmasının haram olduğu bildirilmektedir. Derim ki bu tehdit yalnızca erkeklerle alakalı bir tehdit değildir. Aynı şekilde kocası ile cinsel ilişkide bulunup ondan faydalanan ve bunları başkalarına anlatan kadın içinde geçerlidir. Muhterem hanım kardeşlerim, muhterem beyefendi kardeşlerim, yatak odasında kalan yatak odasının kapısından dışarı çıkmamalıdır. Allah azze ve celle bizleri bu sıkıntılı durumdan muhafaza buyursun. Başka bir yasak. Kocası yanındayken izni olmadan nafile oruç tutmak 7. yasak. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor. Bir kadının kocası yanındayken onun izni olmaksızın oruç tutması helal değildir. Yine kocasının izni bulunmaksızın evine birinin girmesine de izin veremez. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. İmam-ı Nebevi rahimahullah şöyle diyor. Bu hadis belli bir zamana bağlı olmayan nafile ve mendup oruçlara hamledilir. İfade edilen yasak, haramlık bildirmektedir. Ashabımız bu hususu açık açık anlatmıştır. Bunun sebebi şudur. Kocanın istediği her an karısından faydalanma hakkı vardır. Kocanın bu hakkı da hemen yerine getirilmesi gereken bir haktır. Nafile ya da vacip bile olsa daha sonra yapılabilecek bir amelden dolayı ertelenemez. Kocanın bizzat izni bulunmasa da kadının oruç tutmasına göz yumulması, yumulması gerekir. Hanımıyla ilişkide bulunmak istediğinde bu hakkı zaten yine vardır. Hanımının orucunu bozdurabilir denilirse cevaben şunu söyleriz. Normalde kadının oruçlu olması cinsel ilişkide bulunmaya bir engeldir. Çünkü tutulan orucu bozmak suretiyle işlenecek cürümden endişe edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kocası yanındayken ifadesi beldesinde mukim iken manasındadır. Koca yolculukta ise hanımının oruç tutma hakkı vardır. Kocası kendisiyle birlikte bulunmadığından dolayı cinsel bakımdan istifade söz konusu değildir. Bu hadis üstümde geçmekte. Başka bir yasak, muhterem Müslümanlar, sekizinci yasak, kocasının evinden izni olmadan infakta bulunması. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen rivayete göre o şöyle diyor. Veda haccı senesindeki hutbesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Şöyle söylerken işittim. Kadın kocasının evinden beynin izni olmaksızın infakta bulunamaz. Müslüman hanım kardeşim bu hadis bizlere kadının kocasının malından infakta bulunacakken izin almasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Buradaki infak ve harcamada bulunmaktan kasıt malın zekat sadaka herhangi bir ihtiyacın giderilmesi yolda kalmışa yardım, nafakasını temin edemeyene destek gibi şer'i yollara sarf edilmesidir. Eğer kadın kocasının izni olması şartıyla, kocasına ait olan bir maldan zikredilen meşru yollara harcamada bulunursa, kocasının kendi malından infak ederken kazandığı sevap gibi, kadın da sevap kazanır. Aişe radiyallahu anh şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın evinin yiyeceğinden bir rivayette kocasının evinden herhangi bir mefsedete yol açmaksızın infakta bulunursa bu infakının ecrini kendisi çalışıp kazandığı maldan infak edilmesinden dolayı olan ecri de kocası alır. Malı koruyan malı koruyan kişi için de Benzer durum geçerlidir. Hiçbiri diğerinin ecrini eksiltmez. Bu hadis Bukhari ve Müslim'de geçmekte. Bu hadis bize karı kocanın sevapta kadına infak sevabı, kocaya da sahibi olduğu malın sevabı ortak olduklarını beyan etmektedir. Sahip olduğu mal ile cömertçe davranan bir koca, ve kocasının malını Allah yolunda harcayan bir hanım ne güzel bir ortaklık yapmaktadırlar ahir davana en ilhamdülilillahi rabbi alemin.